Beret suresi Mekke'den hazir olmuş olup 20 ayettir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, gerçek kafirlerin dediği gibi değil. Bu şanlı belde hakkı için, senin bu beldeye girişin hakkı için, hem o değerli baba, hem o değerli evladının hakkı için, biz insanı imtihan ve çileyle içli dışlı yarattık. O insan. Kendi üzerinde kimsenin güç sahibi olmadığını mı sanır? Ben yığınla servet tükettim diye övünüp durur. Kendisini gören olmadığını mı sanır? Biz ona görmesi için gözler, gönlüne tercüman olacak dil ve dudaklar vermedik mi? Ona hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o, sarp yokuşu aşmaya çalışmadı. Böyle yaparak, verilen nimetlerin şükrünü eda etmedi. Sarp yokuş, bilir misin nedir? Sarp yokuş, bir köleyi, bir esiri, hürriyetine kavuşturmaktır. Kıtlık zamanında, yemek yedirmektir. Yakınlığı olan bir yetimi, ya da yeri yatak, göğü yorgan yapan, barınacak hiçbir yeri olmayan, fakiri doyurmaktır. Hem sarp yokuş, gönülden iman edip, birbirlerine sabır ve şefkat dersi vermek, sabır ve şefkat örneği olmaktır. İşte hesap defterleri sağ ellerine verilecek olanlar bunlardır. Ayetlerimizi inkâr edenlerin hesap defterleri ise sol ellerine verilecektir. Onların cezası da kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış ateş deposuna konulmak olacaktır.